Peri Masalları Sindirella Bir zamanlar karısı hasta olan zengin bir adam varmış. Sonunun Son yaklaştığını hisseden kadın, tek kızı olan Sindirella'yı yatağının yanına çağırmış. Sevgili kızım, öldüğüm zaman iyi ve saygılı ol ve Tanrı her zaman seni korur. Ben de gökyüzünden seni izleyeceğim. Ve daima yanında olacağım. Gözlerini kapamış ve ölmüş. <Gülüyor> Güzel kız her gün annesinin mezarına gitmiş ve ağlamış. Sindirella'nın babası işi yüzünden çok seyahat edermiş. Sindirella'yı düşünüp ilgilenecek biri olsun diye yeniden evlenmeye karar vermiş. İki genç kızı olan bir dulla evlenmiş. Sindirella kötü üvey annesi ve iki merhametsiz üvey kız kardeşiyle yaşamış. Sindirella'ya çok kötü davranmışlar. Onların hizmetçisi olarak ev işlerini yaparak büyümüş. Bir gün Cinderella yerleri siliyormuş. İki kız kardeşi oturmuş, aç gözlülükle meyve yiyorlarmış. Yedikten sonra kız kardeşlerden biri kabuklarını yere fırlatmış. <gülüyor> Üvey anne misafir odasına gelmiş ve kirlenmiş yeri görmüş. Cinderella çabuk demişle şurayı seni tembel kız. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamaz mısın? Peki anne. Hemen yaparım. Çok üzgünüm. Cinderella yemekleri yapıp bulaşıkları da yıkıyormuş. Biraz yemek yiyebilir miyim anne? Biz bitirdikten sonra artanları yiyebilirsin. Aaa! <gülüyor> Yine aynı dramaya başlama. Önce gidip bulaşıkları yıka. Sindirella bütün tabakları yıkamış. Onu tavan arasında yatırıyorlarmış. Her gece ağlıyor ve aç uyuyormuş. Sindirella'yı gören küçük fareler ve kuş onun için üzülmüşler ve arkadaş olmuşlar. Bir gün kral büyük bir parti vermeye ve şehirdeki herkesi çağırmaya karar vermiş. Kral oğlunun evlilik için güzel kızlardan birini seçmesini istiyormuş. Kral sarayındaki büyük balo için tüm genç kızlara davetiye yollamış. Krallıkta yaşayan halk, kralınız size bir mesaj yolladı. Herkes önümüzdeki hafta cumartesi yapılacak büyük baloya davetlidir. Bu sırada prens için bir prenses seçilecek. Herkes mutluluktan ve sevinçten zıplıyormuş. Sindirella da mutlu ve heyecanlıymış. O da sarayı görmek istiyormuş. Sindirella'nın kardeşleri büyük bir çabayla balo için hazırlanmaya başlamış. Hadi kızlar, balo için hazırlanmaya başlayın. Prensin ikinizden biriyle evlenmesini istiyorum. Ve sen Sindirella! Onların hazırlanmalarına yardım et. Kızların prensesler gibi olmalı. Birisi yakında prensle evlenecek. Ah anne, prens benimle evlenecek. Cinderella, saçımı yap ve giyinmeme yardım et. Hayır Cinderella, önce buraya gel. Prensle ben evleneceğim. Cinderella çok iyiymiş. İki kardeşine de yardım etmiş. Keşke ben de gidebilseydim. Ben de gelebilir miyim? sarayı görüp baloya katılmayı çok istiyor. Buna imkan yok. <gülüyor> Şu haline bak. Giyecek bir elbisen bile yok. Herkes seninle alay eder ve utancından yerin dibine girersin. Böyle bir soruyu nasıl sorabiliyorsun? Kız kardeşleri ve annesi büyük balo için gitmişler. Cinderella yalnız kalıp ağlamış. Birden Annesinin gelinliğini sakladığını hatırlamış. Gelinlik yırtıkmış. Dikmeye başlamış. Küçük arkadaşları, kuş ve fareler de ona yardım etmeye başlamış. Bu belli ki çok uzun sürecek. O zamana kadar parti bitmiş olur. Aniden iyilik meleği belirivermiş. vermiş. Lütfen ağlama çocuk. Seni baloya göndereceğim. Ha? Sen de kimsin? Ve bu nasıl olabilir ki? Bu elbise yırtık. Ve baloda giyecek hiçbir şeyim yok. Sen hiç merak etme tatlı çocuk. Geli geli... Cinderella'nın eski elbiseleri, güzel ve yeni bir elbiseye dönüşmüş. Ve ayaklarında da camdan ayakkabılar belirmiş. Kuş ve fare arkadaşları balkabağının üzerinde zıplıyormuş. Gili gili bu! Balkabağını güzel bir atlı arabaya dönüştürmüş. Fareler arabayı çekecek atlar kuş da arabacı olmuş. Ama iyilik meleği, üvey kız kardeşlerim ve üvey annem de orada olacak. Beni görürlerse çok kızarlar. Merak etme, seni tanımalarına izin vermeyeceğim. Teşekkür ederim iyilik meleği. Çok iyisiniz. Ama unutma çocuğu. Bu büyü sadece gece yarısına kadar geçer. O zamana kadar eve dönmeyi unutma. Evet iyilik meleği, Eve dönmeyi unutmayacağım. El sallamış ve baloya doğru yola çıkmış. Baloya girerken bütün herkes dönüp ona bakmış. Üvey kız kardeşleri ve Aa! üvey annesi onu tanıyamamışlar. Gerçekten de çok güzelmiş. Yakışıklı prens ona bakmış ve gördüğü anda aşık olmuş. Ona doğru yaklaşmış. Merhaba güzel bayan. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Evet, tabii ki. Prens başka kimseyle dans etmemiş. Gözlerini Sindirella'dan alamıyormuş. Sindirella bütün gece prensle dans ettiğinden neredeyse saatin gece yarısına geldiğini unutuyormuş. Aniden iyilik meleğinin sözlerini hatırlamış. Gözü saate takılmış. Ah, artık eve gitmeliyim. Ama biz daha seninle. Sindireller koşarken cam ayakkabılarından bir ayağından çıkmış. Geri dönüp alacak zamanı yokmuş ve o anda prensin arkasından koştuğunu görmüş. Hemen arabaya binip uzaklaşmış. Prens ayakkabısını görmüş ve hemen almış. Neden kaçıp gitti? Saat 12 olmuş. yoldayken araba kaybolmuş ve tekrar bal tabağına dönüşmüş me yola girip koşmaya başlamış ve sonunda eve ulaşmayı başarmış. Bütün ülkeyi aramam gerekse bile onu mutlaka bulacağım. O kızla bir şekilde tanışmak zorundayım. Prens onu tekrar görmekte kararlıymış. Adamlarını onu aramaya yollamış. Tüm kapıları çalmışlar. Evlerde bulunan bütün kızlar ayakkabıyı deniyormuş ama hiçbirinin ayağına olmuyormuş. Sonunda Sindirella'nın evine gelmişler. Hoş geldiniz lordum. Leydim söyler misiniz evinizde baloya gelmiş herhangi bir kız var mı? İki kızım da dün geceki baloya katıldı. Kızlarınızı çağırır mısınız lütfen? Bu ayakkabıyı deneyecekler. Biz bu ayakkabıyı giyen kızı arıyoruz. Aa, kızlarımdan biri onu giymiş olabilir. Hemen çağırıyorum. Kız kardeşler ayakkabıyı denemiş. Ayaklarını sığdırmaya çalışmışlar ama ikisine de olmamış. Evde başka biri var mı? Oh hayır hayır benim sadece iki tane kızım var. Üvey annesi ayakkabıyı deneyemesin diye Cinderella'yı tavan arasına kilitlemiş. Bütün evi aramak zorundayız. Adamlardan biri tavan arasına giden kapıyı bulmuş ve kilitli olduğunu görmüş. Acaba burada kimse var mı? Üvey ne onu takip etmiş. Hayır hayır orada kimse yok. Burada zaman kaybetmenize gerek yok lordum. Adam kilidi kırmış ve içeri girmiş. Pencerenin yanında oturan kızı görünce şaşırmış. Ben burada bir kız buldum. Prens ve adamları kıza yaklaşmışlar ve ayakkabıyı denemesini istemişler. Ayakkabı, Sindirella'nın ayağına tam oturmuş. Üvey anneşle... Hayır, hayır, hayır! Sonunda seni buldum. Adını sorabilir miyim? Sindirella. Derhal dizinin üstüne çökerek, ona evlenme teklif etmiş. Sindirella, benimle evlenir misin? <gülüyor> evet, evet. Prens, onun elini avucunun içine alıp öpmüş. Sonra Sindirella'yı da alarak saraya dönmüş. Kral ve kraliçe Sindirella ile tanıştıklarına mutlu olmuşlar. Sindirella'nın babasını düğünü konuşmak için davet etmişler. Sindirella ve prens evlenmiş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.